Muhterem efendim, ülkemizde istikrar havasının hakim olmaya başladığı ve ekonomimizin iyileşme sinyalleri verdiği hemen her dönemde bir kısım faili meçhul cinayetler işlendiğine şahit olduk. Bu cinayetlerin önümüzdeki günlerde de tekerrür etme ihtimali var mıdır? Bu mevzudaki değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz? Bu bir yönüyle bayat bir konu denebilir. Fakat hep tekerrür ettiğinden dolayı Tekerrür de Güzel şeyler tekerrür edince Küllemakkerrertaviyatatavva Bunlar da bir raiha-yı keriha Neşrediyorlar çevrelerine. Her defasında acısını yüreğimizde düşüyoruz, Hissiyatımızda hissediyoruz. Bazen yuvalar yıkılıyor. Bazen gözyaşları Ceyhun oluyor. Evet. Bu açıdan hani Ne kadar bayat olursa olsun zaten yanları itibariyle ilk hadise gibi hep hissediliyor. Vaka biraz kanksama oldu yani çok insanlar öldürüldü çok önemli insanlar da öldürüldü. Toplumu da bir yönüyle böyle bu türlü cinayetler ahvale adiyeden gibi alıştırdılar alıştırma alıştırılma şekliyle arkadan gelen nesillere intikal ettiğinden dolayı onlar da insan öldürmeye kolayca motive edilebiliyorlar. Bunlara bir sunam taktık. Faili meçhul dedik. Mahiyeti böylece ifade edildiğinden dolayı artık üzerinde de fazla durmaya gerek yok gibi. Ben biraz öyle anlıyorum. Öyle dediler. Bu da faili meçhul, bu da faili meçhul, bu da faili meçhul. Dolayısıyla bir sürü faili meçhul var. Değişik türde ciriyal etmiş şeyler ama bu farklılığıyla işte böyle faili meçhul adını verdik onlara sorunun ikinci şıkı önümüzdeki günlerde tekerrür eder mi bu mesele? Ben böyle o yönüyle başlayayım. Bunlar şimdiye kadar toplumda konuşulduğu şekliyle derin devlet tarafından yapıldığı şeklinde bir münazah var. Bir kısım servisler tarafından bu cinayetler işlenildiği şeklinde yerleşik kanaat var rahatsız kanatı var. Bunu kim nasıl saklamaya çalışırsa çalışsın, toplum bunu böyle kabul ediyor. Ve her yerde bu böyle konuşuluyor. Yatak odalarında bile bu böyle müzakere ediliyor. Dolayısıyla yarın bu tarih felsefesi açısından ele alındığı zaman bu yanlarıyla ele alınacak. İşin perde arkasıyla ele alınacak, ifade edilecek. Ve burada... Suçlu kim ise şayet, ihmalkar kim ise, ona da lanet yağdırılacak. Bazen de bir kısım barbar ve yubaz kimselere yaptırıldığı şeklinde bir kanaat var. Toplum bunların hepsine ihtimal veriyor. Günümüzde biraz da yaygınca kabul edilen bir şey var. İşte korku isminin baskı altına alınması, ilaçlarla insanların canavarlaştırılması... Ölüm korkusunun da baskı altına alınması şeklinde robotlaştırılan insanlarla ihtimal antiparası edeyim bu canlı bombalar filan büyük ölçüde bu türlü insanlardan çıkarılıyor yani korkuları baskı altına almış bu psikiyatristlerin mülazası ölüm duygusu baskı altına almış böylece fütursuz hareket eden bazen bu türlü duygular bir müminde mücadelede, mücadede, meşru bir mücadelede baskı altına alınabilir. Bunları imanıyla baskı altına alır. Korkmaz o insan, mamuzlar atını, sürer en tehlikeli yerlere, göğüsler bütün mekatilir. Bu ayrı bir mesele. Yok yere böyle bir insanın canavarlaştırılması, Frankenstein'in kortlakları gibi. Bu ayrı bir mesele. Bütün bunların hepsinin yapıldığı, söylendi, konuşulduğu, yine de söyleniyor, konuşuluyor. Bundan sonra da üzerinde durulacak. Bundan sonra bu türlü şeyler olur mu, olmaz mı ben şahsen olmamasını dilerim. Fakat bu öyle bir dilek, öyle bir beklenti ki zannediyorum her zaman bizim bu mevzudaki beklentilerimiz, dileklerimiz hep delinecek. Bu hadiseler bugüne kadar cereyan ettiği gibi cereyan edecek. Çünkü hiç kesilmeden, inkıta uğramadan hep cereyan edip durdu. Geçmiş var yani. Arz ettiğim gibi faili meçhul dedik ama bir sürü insan. Ama niye öldürüldü yani bu insanlar? Yine toplumdaki yaygın kanaat şu. Ya bunu dış servisler yaptılar. Bir ülkede istikrarı deldiler, huzuru deldiler. Bu ülkede emniyet yok, güven yok o mülazayı deldiler. Emniyet ve güven var mülazasını dediler, yok dedirdiler. Bazı kimseler belki bir kısım cemiyatı sır diyenin çevirdikleri fırıldaklar vardı. Bunlara mutaliydi. Bunlar tarafından öldürüldü bunlar. Ve yine onlar tarafından telefon edildi bir yerlere. Falan grup yüklenmiştir bu meseleyi, üzerine almıştır falan dediler. Bazı masum kimseler, bunlar, kirletilmek istendiler. Bunlara leke atıldı. En azından zihinlerde iz bıraktı. Nereden bileceksiniz onlar olduğunu ve nereden bileceksiniz başkasının olmadığını. Hep bunlar yapıldı şimdiye kadar. Kamufle edildi yani. Şöyle böyle. Bazen belli böyle cinayet şebekeleri içinde bulunan insanlar, Birleri tarafından figüre edilmiş, onların içine sokulmuş. Çok fazla malumata sahip olduğundan dolayı yarın öbür gün bir şeyler konuşur diye onu öldürdüler. Bu sadece Türkiye'ye mahsus değil yani. İrlanda'dan Keşmir'e kadar, oradan İspanya'ya e kadar her yerde oluyor. Burada bir şeyi daha ifade edeyim. Bu türlü cinayetler böyle topluca bazı devletler tarafından yapılınca ona terör denmiyor, ona operasyon deniyor. Evet, böyle fertler tarafından yapılınca bu cinayetler bunlara işte terör deniyor, cinayet deniyor ve bu işleyenleri işleyenlere de cani deniyor. Bazen bir ferde yönelik oluyor, bazen de işte duyuyorsunuz bir uçak düşürülüyor, bir tren tahrip ediliyor, bir sürü insan öldürülüyor. Türkiye'de son zamanlarda oldu, terör ihtimali üzerinde duruldu, hep oldu, dünyanın değişik yerlerinde oluyor. Dünyanın değişik yerlerinde meydana gelen bütün bu cinayetlerin arkasında bahsettiğim hususlar söz konusu olabilir yani. Servisler yapıyor olabilirler. Bir ülkedeki istikrar mülazası yıkmak için. Her ülkedeki derin devlet yapabilir. Derin devletin, devletin dışında kendine göre emelleri vardır, arzuları vardır. Koruduğu, kayırdığı insanlar vardır. Bunların menfaatleri haleldar olmasın diye bazı kimselerin vücudunun kaldırılmasına ihtiyaç vardır onlar yaparlar. Bazen de bir kısım saf dil insanlar ideolojileri varmış gibi ideolojileri uğruna onlar kurban olarak seçilirler böyle. Başlarına robotlaştırırlar, saylonlar gibi. Gelecek adına ülkenin istikrar vaat etmese eğer bu işin sebebi ise bu mevzuda Türkiye olumlu bazı şeyler ortaya koydukça zannediyorum biraz daha kendisini tehlike arz ediyor demektir. Yani bundan sonra da onlar olacak demektir. Ben bu mevzuda Türkiye'de hocalar hocası bizzatın 68'li yıllarda bugün için ekonomist bu zat. Bir konferansını dinlemiştim. Ben hatta onu banda almıştım. Arkadaşları da dinletiydim o zamanlar. Böyle istikrar vadiler hale geldi. Hemen arkadan Türkiye'de karışıklıklar meydana geldi. Bunlar bazen toptan karışıklık oldu. Demokrasi inkıta olarak Ülke insanla korku salındı, vehimlendirildi. Topyekun toplum bir paranoya yaşamaya başladı. Herkes birbirinden endişe duyar oldu. E, bu türlü şeyler olunca da ülkede güven olmaz. Güven olmayınca istikrar olmaz. Dolayısıyla düzlüğe çıkmış ekonomi de gerisin geriye gider. Yani to o günlerde söyledi hocalar hocası bu meseleyi söylemişti. Demek ki yani siz böyle iyi şeyler yaptıkça içte ve dışta bazı çevreler bundan fevkalade rahatsızlık duyuyorlar. Uzantıları Türkiye'de de bulunan hemen bazı servisler harekete geçiyorlar. Bununla ne kastettiğimi anlarsınız yani. Kökü dışarıda, bir kısım güçler ve kuvvetler Türkiye'nin içinde bizdeki belki emniyet teşkilatı kadar, belki istihbarat teşkilatı kadar onların da elemanları vardır. Hemen bazı sistemler harekete geçer, bir kısım cemiyatı, sırliyeler harekete geçer. 300 seneden beri Türk toplumunun kaderinde hakimdir bunlar. Hakim unsurlardır. Ortaya çıkmazlar, görünmezler ama faaliyetleriyle her zaman Türk toplumunun iktisadi, siyasi, kültürel ve idari hayatıyla hep oynaya gelmişlerdir. Bundan sonra da oynarlar. Harekete geçerler, aynı şeyleri yaparlar. Sebebi bunun olumlu şeyler. Olumlu şey ekonominin düzlüğe çıkmaz. Olumlu şey istikrar, olumlu şey milletteki ümit. Olumlu şey Müslümanlığı doğru anlama, doğru yorumlama, doğru seslendirme. Bütün bunlar olumlu şeyler. Bu olumlu şeylere eğer bir tepki oluyorsa, içte ve dışta bir kısım servislerin böyle tepkisi oluyorsa, o zaman bunları önlemek için bu olumlu şeyleri durdurmak lazım. O zaman da halk ifadesiyle arz edeyim. Toplum gider, şapı oturur müsaadenizle. Bu açıdan o ekonomik uzmanının ta o zaman dediği gibi düşünün. Yani neredeyse 40 seneye yaklaşıyor. senevel söylediği sözler bunlar. Bu tarihi tekerrürler devri daimi içinde. İşte bazen kaba kuvveti kendisinin ifade adına ortaya çıkması şeklinde. Bazen böyle. Bazı fertlerin bertaraf edilmesi, ülkede kargaşanın meydana getirmesi şeklinde hep tekerrür de gelmiştir. Bana öyle geliyor ki bundan sonra da tekerür edecektir bu. Etmemesini diliyorum. Hatırlarsanız daha önce vurulan bir insanı, vuran insanlar aynen şöyle dediler. Önce falanı düşünmüştük ama fakat onun çok fazla ses getirmeyeceğini hesaba katarak biz orada maktul namzetini değiştirdik cinayeti başka tarafa tevcih ettik. Şimdi o uzmanın bu mevzuda söylediği sözlerden birisi de o. Kan gövdeye götürecek. Ben yine burada aynı mülazamı tekrar edeyim. Türkiye gibi belli ölçüde tekerlek tümseye çıkmış bir ülkede. Ben dilerim yeniden istikrara dokunacak, ümide dokunacak ve insanlarda yeniden bir kısım paranoyalar hasıl edebilecek. Böyle bir süreç başlamazsın. Böyle bir metre başlamazsın dilerim. Başlamaması için devlet kendisini çok ciddi, sorumlu bilmesi lazım. Hükümet kendisini sorumlu bilmesi lazım. Hükümetin istihbarat teşkilatı var, hükümetin emniyet teşkilatı var. Hatta bazıları öyle bir teşkilat yok dese bile artık kabul edilmiş Türk toplumu tarafından jitemi var. Ve bunlar Türkiye'de çok daha önemsiz şeyler üzerinde de ısrarla duruyorlar. Buna kimse bir şey diyemez. Önemsiz bizim dediğimiz şeyler Türk toplumunun bugünü yarını idarenin selameti adına önem arz ediyorsa elbette ki üzerinde duracaklar yani. Bir yerde altı tane kaz kavga etmiş, bu kazların kavgası şayet o kaz sahiplerini karşı karşıya getirecekse bence onların üzerinde bile durması lazım istihbarat teşkilatının bir şey demiyorum ben üzerinde durdukları şeyleri. Fakat bir ülkeyi topyekün kargaşaya sürükleyebilecek. Öyle bir hadiseler karşısında devlet kendi hassasiyetini, duyarlılığını bu mevzuda, kendi elinin altındaki memurlar kadusu sayıyla emniyet teşkilatı üzerinde de hissettirmesi lazım. İstihbarat üzerinde hissettirmesi lazım, jitem üzerinde hissettirmesi lazım. Kazların kavgası duyuluyorsa şayet neden acaba bir yerde terör örgütlerinin bu mevzuda böyle gizli bir kısım odakların mevcudiyeti sezilemiyor? Ben ne o teşkilat içinde ne de bereki teşkilat içinde görerek, bilerek bu meselelere göz yumacak kadar hain insanın bulunduğuna bulunacağına ihtimal vermiyorum. İhtimal önemsemiyorlar. Fakat devlet, devlet ağırlığıyla hassasiyetini bunlar üzerinde hissettirirse şayet ben böyle istiyorum derse bu mevzuda şayet siz bunları bulup çıkarmazsanız benim bulup çıkaracağım çok şey olur dediği takdirde bu muhtemel, mukadder gibi görünen bu meselelere meydan verilmeyebilir. Yani istihbarat ve emniyet teşkilatı çitem çok iyi çalışırsa bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'de kan seylapları meydana getirmelerine meydan verilmeyebilir. Allah'u u Alem. Yani bizim arzu etmemiz sadece temenniden ibarettir. Ve sizin kendi alanınız itibariyle bu meseleyi temiz tutmanız, bu işe kapalı tutmanız, bunlar bu meseleyi Türkiye'de genelde bu işin önünü alacak şeyler değildirler. Dolayısıyla bu işin hakkından gelebilecekse yine devlet gelebilir, askeriyle gelebilir, polis teşkilatıyla gelebilir, istihbaratıyla gelebilir. Öyle istihbaratın çok işlemesi lazım iş servislerin Türkiye'de emellerinin çok iyi takip edilmesi lazım. Tanzimattan daha önce başlayan Türkiye'deki bir kısım cemiyatı sırrıya var. Ve bunlar bazen devletleri bile aşabilirler, hükümetleri de aşabilirler. Dedikleri her şeyi yaptırtabilirler bunlar. Hükümetleri devirebilirler, bertaraf edebilirler. Yeni hükümetler kurabilirler. Bunların çok iyi takibi alınmaları lazım. Bunlar haindirler. Tamamen kökleri dışarıdadır bunların. Başkalarının emeline hizmet etmektedirler. Çok iyi teşkilatlanmışlardır. Çok güçlü insanları bünyelerine almışlardır. Bunlara mensup bir insanı istintak etmek çok zordur. Sorgulamak çok zordur. Mahkum etmek de çok zordur. Ama devlet kendi ağırlığını ortaya koymak suretiyle Allah'ın izniyle haklarından gelebilir onların. Ben de o endişeye katılıyorum. Türkiye'de yeniden kan, irin ve gözyaşına sebebiyet verecek, kana susamış bir kısım vampirlerin fırsat kollaması mevzuunda. Ama önü alınması mümkün değil, denecek bir şey de değildir. Bu Allah'ın izniyle alınabilir. Bu cinayetleri Müslümanların üzerine yıkmanın tutmayacağını ...ve inandırıcı olmayacağını bilmiyorlar mı acaba? Bunu çokları kendilerde itiraf ettiler yani. Müslümanlar bu işi yapmaz, cinayet, adam öldürme, küfre denk tutulmuştur. Eş değer de şeydir, daha evvel de bir münasebetle ifade etmeye çalıştığım gibi. Fakat çamurat, iz bırakır mülazasıyla her şeye rağmen söylemişlerdir. Siz de biliyorsunuz, ben de defaatle ifade ettim. Hani bir iki tane cinayet oldu, size, sizin arkadaşlarınıza bile bunu bulaştırmak istediler. Defaatle ifade ettim, ben hayatımda bilerek karıncaya basmadım. Yılanın belini kıran arkadaşımla aylarca görüşmedim, konuşmadım. Her canlının yaşama hakkı vardır. Ekosistem içinde onların hepsinin bir yeri vardır. Hiçbir canlıya kıyma hakkını kimse bize vermez, selayetini kimse bize vermez. Kaldı ki insan eşrefi mahluktur, ekremi mahluktur. Bunu defaatla ifade ettik ve böyle bu türlü terör mülazası insan öldürenlerin cennete giremeyeceklerini öylelerin hakiki Müslüman olamayacaklarını defaata ifade ettik. Bu bizim genel telakkimizin sesi soluğudur, ifadesidir. Tabiatımıza mal olmuştur. Tabiatımıza mal olan bu şeyin dışında şumanlar içinde böyle düşünecek insan çıkmaz. Fakat bununla beraber bir kısım saf terun kimseler bu türlü iddialar karşısında kafaları bulanabilir. Acaba derler, diyebilirler acaba. Fakat ehli vicdan insanlar hem devletin bünyesinde hem dışarıda hem okumuş aydın insanlar arasında müminlerin böyle bir şey yapmayacağına inanırlar. Fakat... Harz ettiğim gibi işte çamura iz bırakır. Faili meçhul cinayetler tekerür ettiğinde millet fertlerine düşen vazifeler nelerdir? Bildikleri bir şey varsa bunu yani cinayetle alakalı bir şey varsa mutlaka bunu söylemeleri lazım. Delilleriyle vesikalarıyla söylemeleri lazım. Bu medya da yapılabilir, emniyete de her zaman yapılabilir. <gülüyor> Milli istihbaratın kendine göre onların şeyleri vardır. Hatta ben zannediyorum, yani genel kurmaya bile duyurulabilir onlar. Şöyle bilgiler alıyoruz biz. Bu mevzuda, iş sürülmesinin yanlış olmayacağı, hatta faydalı olacağı kanaatindeyiz şeklinde. Günümüzde muhabere ve muhasala imkanları çok geniş. Herkese ulaşılabilir. Herkese bazı şeyler ifade edilebilir. Yani vatandaş cinayetlere karşı Muhtemel bu türlü şeylere karşı tetikli olmalı ve sorunları haberdar etmeli. Bu mevzuda oyuna gelmemeleri lazım. Öldürülen insan Müslümanlığa ters sözler söylemiş olabilir. Böyle bir cinayet karşısında bence yumuşak durmamak lazım. Cinayet cinayettir yani kim olursa olsun insanlar ceza veremezler. O cezai devlet verir, devletin mahkemeleri vardır. Hele hukuk devletinde o türlü şeyler katiyen olamaz, tecrüze edilemez onlar. Dolayısıyla böyle tasvifkar bir tavra girmemeli. Yani mesela falan dili çok uzundu, bir karıştı böyle. Ona saldırıyor, buna saldırıyordu filan. Ona saldırıyordu, buna saldırıyorduysa medenilere galebe ikna iledir. Hukuk sistemini işlettirerek o türlü insanların sesini kesme imkanı vardır. Dolayısıyla o türlü şeylere bir Müslüman katiyen teşebbüs etmemeli, tevessül etmemeli ve başvurmamaklı bir kere yani bu mevzuda her mümin açıktan açığa kanaatini ortaya koymalıdır. Yani falan din düşmanı, iman düşmanı, İslam düşmanı, Kur'an düşmanı, Allah Resulü'nün düşmanı öldürüldü diye kim öldürse öldürsün, adam müstahaklı iyi oldu falan dememeli bu mevzuda. Ona hakkımız yok bizim. O türlü şeyler... ...le alakalı söylenecek bir söz varsa ahirette söylenecektir. Allah din, iman karşısında olanları cehenneme koyacaktır. Dindarları cennete koyacaktır. O zaman müsaak oldu denecektir onlara. Siz bunu yapmıştınız burada. Dünyada ektiğiniz şeyleri burada bi biçiyorsunuz denecektir. Büyük buluşmada çok ifade edildiği gibi ifade edilecektir. Bir, bu mesele var. Bir, iki, böyle yolunu, izini falan görmüşlerse, rastlamışlarsa bence... Ne yapıp yapıp mutlaka onu söylemek lazım. Bir üçüncü mesele bu mevzuda bir kısım koordinatlar akıllarına geliyorsa onu mesullere, sorumlulara duyurmaları lazım. Bu meseleye şöyle de yaklaşılabilir, bu meselenin üzerine şöyle de gidilebilir, bu mevzuda tahkikat şöyle derinleştirilebilir demek suretiyle devlete ve emniyet güçlerine yardımcı olmak lazım o mevzuda. Kapkaç mevzunda nasıl hani bir iki tane insan yakalanınca mesele azalmaya başlıyor. Onların kapkaç usulleri tespit edildikçe belki hani belli noktalar tutuluyor. Onlara fırsat verilmiyor. Ve bazı yapacak kimseler de benim başıma da aynı şeyler gelir yani. Şimdi cezası da ağır bu meselenin. Ve toplum herkeste kendisini bu mevzuda sorumlu tutuyor. Size bahsetmişimdir. Bazı Batı ülkelerinde, Amerika'da da Polisin gelmesini beklemiyor. Halk oradan eğer birisi bir şey yaparsa, umum asayişe muhalif bir şey yaparsa, mesela sokağa caddeyi kirletti, adam telefon ediyor falan şunu yaptı diyor. Trafikte bir kusur yaptı falan şunu yaptı diye telefon ediyor. Trafikte geliyor, derdest ediyor onu. Böyle emniyet güçlerine, istihbarat güçlerine yardımcı olunursa, zannediyorum bu fitnenin cereyan alanı daraltılmış olur bu insan. Orada rahat manevra yapıp o fitnevi fesadı icra edemezler. Evet, bu şekilde yardımcı olunabilir. Şimdi herkesin yanına kalıyorsa, bu mesele kolayca uygulanabiliyorsa şayet, hınçlar, kinler, nefretler icra edilmiş oluyor. Birileri intikam alıyor veya birileri birilerinin oyununa geliyor. Robotlaştırılmış insanlar birileri tarafından figüre ediliyor, o mevzuda kullanılıyor ve birileri hedefine yaklaşıyor. Müminler karalanmış oluyor o mevzuda. Dolayısıyla onların hareketlerine işte sınır getiriliyor, tahdit ediliyor.